Evet efendim cevapları izlediniz ama sorunun doğru cevabını hocam sizden alalım işin uzmanı olarak. Evet Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamber gönderip de emirlerini tebliğ etmediği bir kavmi azap etmeyeceğini beyan ediyor. Buradan hareketle anlıyoruz ki bütün kavimlere aslında peygamberler gelmiş. Onlar tebliğlerini yapmışlar ancak kendisine tebliğe ulaşmayan insanlar olmuş. Bunlara ehli fetret deniyor. Ehli fetret. Hı hı. bunlarla ilgili kanaat şöyledir. Şimdi e, malum ehl-i sünnet mezhepleri arasında eşari ve maturidi mezhepleri var. Eşari mezhebinin kanatı şöyledir. Kendilerine peygamberin tebliği ulaşmamış olan kişiler cennetliktir. Yani onların bir sorumlulukları yoktur diyor. Maturidiye mezhebine göre e, bu tür insanlar peygamber tebliği kendilerine ulaşmamış olsa bile Allah'ın varlığı ve birliğini kabul etmeleri gerekir. Ayrıca aklen iyi oldukları bilinen fiilleri yapmalılar. Aklen kötü olan fiillerden uzak durmaları gerekir. Hı hı. Aklen iyi olan şey nedir? Doğru olmak, ahlaklı, helal olmak, ahlaklı yani. olmak, helal rızık temine. Bunlar aklen iyi olan şeylerdir. Hı hı. Aklen kötü olan şeyler nedir? Mesela zinadır, yalancılıktır vesaire. Dolayısıyla maturidiye mezhebine göre bir kişi peygamber tebliğiyle muhatap olmamış olsa bile bir, Allah'ın varlığı ve birliğini kabul etmelidir. Yani bunu aklem bulması gerekiyor. İkincisi, güzel olan fiilleri aklem bilinebilenler var ki bilinir zaten bellidir. Bunlar herkes tarafından bilinir iyi olduğu. Onları mutlaka yapması lazım. Ayrıca e, aklen kötü olduğu bilinen fiillerden de içtinab etmesi halinde cennete gideceği beyan ediliyor. Şimdi günümüze gelelim. Mesela Avrupa'da İslam'dan haberdar olan insanlar var. Normal şekilde kendilerine ulaşmış İslam'ın bilgisi. Bir de kenarda köşede kalmış kendi dini e, gereken yerine getirmeye çalışıyor. İslam hakkında haberdar değil. E, bu kişiler hakkında bizim direk e, cehennemliktir deme e, hakkımız fazla yok. Hı hı. E, biz şunlara deriz yani Peygamber aleyhisselamın tebliği kendisine ulaşmış, İslam'dan haberdar olmuş bir kişi buna rağmen İslam'ı kabul etmiyorsa... Bunun cennete gitmesi mümkün değil. Ancak e, İslam peygamberinden haberi yok. İslam dini diye bir dinden haberi yok. E, Allah'ın birliğini kabul etmiş, güzel davranışlar sergiliyor. Ahlaki çirkinliklerden uzak durmuş olan e, kişiler hakkında maturidiye mezhebinin de kanatı odur. Bunlar için e, cennetlik dememizde herhangi bir sakınca söz konusu değil. Evet. Peki hocam normal şekilde dediniz e, İslam kendine ulaşmış olan kişiler e, kabul etmek zorundalar. E, yani ancak bu şekilde cennete girebilirler diye bir bilgimiz var. Fakat e, bazı kesimde var ki İslam onlara doğru bir şekilde ulaşmıyor. Bu kişiler de fetret devri gibi düşünülebilir mi? Evet e, İslam batıya nasıl sunuluyor? Filmlere bakınız. Diğer haber programlarına bakın. İslam dini asan, kesen, yakan, yıkan bir evet, dindir. Evet. E, i̇şi gücü adam öldürmektir. E, bu terörist dinde olarak terörist ediliyor. bir dindir. Yani terörizmi destekleyen bir dindir diye böyle lanse edilmeye çalışılıyor. Yani İslam dini e, insanlığa bir şey veremez. İnsanları öldürmekten haz alır. Peygamber aleyhisselam da savaşmış adam öldürmüş. Hayatı boyunca sanki ee, ölemiş gibi Hayatı hep öyle geçmiş. İnsanları mahvetmiş falan gibi sunuluyor. Başka bir yerden de normal bilgi edinememiş bu insan. Hı hı. Kendisine İslam böyle tanıtılmış. O uzak kalmış. E, kendi dinini yaşamaya çalışıyor. Dürüst bir insan ise bunun hakkında kesin kanaat belirtmek hoş değil. Bunu Cenab-ı Hakk'a havale etmek lazım. Evet. Yani e, bu insan direkt cehennemliktir diye bir ifade kullanmak e, bizim ehli sünnet anlayışıyla çok bağdaşmaz. E, bu tür insanları Cenab-ı Hakk'a havale ederiz. Mevlamız davranışlarına, amellerine göre kendilerine muamele yapacaktır. Evet Cenab-ı Hakk'ın adaletinden de kimsenin şüphesi Amenna. yoktur.